Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV.com.tr ve yine Lalegül TV'nin WhatsApp hattından göndermiş olduğunuz sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı bu adreslerden bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda daha önce yapmış olduğumuz yaklaşık 90 küsür program var. Bu programların da tekrarlarını yine Lalegül TV'nin sayfasından aynı zamanda sizler için ötebilirsiniz.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 Kardeşimizin sormadaki gayesi bu önemli şu bağlamda önemli e, köpeğin içmiş olduğu sudan koyun veya keçilerin içmesinde problem acaba koyun ve keçilerin bu noktada bir günahı olur mu şeklinde ise ki e, muhtemeldir ki böyle bir sual e, bu gayede sorulmamıştır.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 Keza e, balık besleyiciliğinde ki denizlerde yapılan işte belli havuzlarda e, balık yetiştirme tesisleri oluyor. Bunlarda da bazı gıdaların, yani balığa verilen yemlerin e, ham maddelerinde sıkıntıların olduğunu bilmekteyiz. Bu tabi balığa veya da hayvana tesir eder mi etmez mi? E, ekser gıdası e, balık için zaten böyle bir problem söz konusu değil.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 eti artık kokmaya başlamış ise böyle bir hayvanın yenilmesi caiz olmaz. Bu hayvan bekletilir. Normal gıdalarla beslenilerek belli bir zaman bekletilir ki tamamıyla o koku etine sirayet eden koku tamamıyla yok olana kadar. Burada bir süre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 Yani boşanma noktasında hanımına yetki verildiği zaman bu yetkiyi ben artık geri alıyorum Aa. deme hakkına da adam sahip olmaz. İş kaldı orada. O da artık adam hanımıyla iyi geçinmek zorundadır. Eee iyi geçinmeyip hanımı kızacak olursa dilediği zaman kendini boşayabilir. Tabi hmm. dilediğin zaman tabini kullanmışsa ama öyle demeyip e, o mecliste e, Arapça olarak taliki nefseki E, ihtari nefseki gibi yani kendini boşa e, kendini tercih et şeklinde hanımına böyle bir hak vermiş o, o mekan mekanda ettirir. geçerli o mekanda bunu yaparsa e, tarak vakı olur ama o mekan dağıldıktan sonra artık zaten yetkisi kalmamıştır ama dilediğin zaman kendini boşayabilirsin deyip de bir tahmin bir umumilik söz konusu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 Tamamıyla tasarruftan soyutlanmıştır. Vasisi bu kişi namına ne yapacaktır? Tasarrufta bulunacaktır. Yani hediye verildiği zaman o hediyeyi kabul edecek de bu kişi namına vasisi olacaktır veya velisi olacaktır. Ee, diğer bir ifade. Peki akli melekeleri yerinde ama daha henüz balik olmamış. Bulü çağına ermemiş ama mürahiktir veya mümeyyizdir. Doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir yaştadır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 omuzum çıktı. Dolayısıyla doktor 21 gün iş göremez raporu verdi. SSK'lı olduğum için SGK'dan bu rapor parasını alacağım. Bu uygun mudur? Evet, şimdi bu soruda kardeşimizin suali acaba şu mu? Yani şıklı anlıyorum ben. Birinci olarak ben işte çalışırken kaza geçirmedim. Karişte yani keyfi olarak spor yaparken kaza geçirdim ve bundan dolayı çalışamaz raporu aldım.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 Zaten Hı. namaz yerinde oldu. Veya İmam Efendi e, kıraatın gerisi aklına gelmedi. Arkadan biri Fatih diye ifade ettiğimiz açıcı e, ona kıraatını açtı ve devam etti. Burada seyir seyircisi gerekir mi hocam? Eğer ya. hata yapmışsa veya belli bir zaman beklemişse seyir seyircisi gerekir. En azından farzın teyhirinden dolayı ki farzın teyhir vacibin terki olacak. Evet. Ama yok kıraatı unuttu, devamlı getiremedi. Arkadan biri açtı ve devam etti. Bunda seyir seyircisine gerek yoktur.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 Feteva indi olsa gerek Allahu u Alem hatırladığım kadarıyla kişi imamdan bahsediyor veyahut da münfeyyden kılan kimseden bahsediyor. Fahiş bir hatada bulunsa daha sonradan kıraatta tabi daha sonradan onu düzeltecek olsa bana göre diyor ki herhalde unyeden nakildi tam hatırlayamıyorum şu anda bu namazın sahih olacağı devam edeceğinden. Yani müftü olan kimse bu şekilde fetva verilebileceğinden bahsediyor. Niye? Çünkü bu belki de namazı bozmaz görüşünün de var olduğu yerlerdendir. Ama taban tabana zıt, yani Kur'an'da okuduğu kıraat yaparken öyle bir hata yapıyor ki o hata manada taban tabana farklılık ifade ediyor ve hiçbir kurtarır tarafı yok, yani makreş birliği yok.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 Yani namaz kılarken konuştu sonra Kur'an okumaya devam Başlıyor. ettiği gibidir ki bu nasıl ki devam etmesi namazı tekrardan sıhhate intikal ettirmezse bu da intikal ettirmez. Hmm. Bununla alakalı yine ibareler vardır. Bedaide olsa gerek Allahu Alem. Diyor ki Fatih olan kimse yani imamın arkasında imamını açacak olan kimse acele davranmaz diyor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 Yani şu var tabi oradaki acaba ayeti yanlış okuması namazı bozacak derecede bir yanlış mı? Bu manayla da önemlidir. Eee evet. mahrec bilimi Manayı bozduğunu söylemişti Hafız kardeşim. Ama ne derece bozar? Taban tabana bozmak ayrı bir şeydir. İşte yani burası müttekiler için derken kâfirler için denmesi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 Tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilemez. Evet gönül ister ki bir Müslüman dört dörtlük bütün günahlardan kendini arındırsın ve ibadetlerini tamamıyla yerine getirsin. Hmm. E peki günahlardan kendini arındıramıyorsa o zaman yapabileceği ibadetleri de yapmasın mı? Hayır yapabildiklerinin hepsini yapsın. Hmm. Dolayısıyla burada içki içmesi günahtır, büyük bir günahtır. Rabbim kurtarsın Aha. ama o günahı işledi diye namaz kılmasın mı hmm. namazını kılsın. Yeter ki sarhoşken namazını kılmasın. Hmm. O ibadetler, o e, namaz vs. belki de belli bir zaman sonra onu o kötülükten alıkoyacaktır ki zaten hakkıyla kılınan namazın kişiyi günahtan alıkoyacağına dair Allahu u hmm. Azim Şah'ın taahhüdü vardır, evet. sözü vardır ki Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde dillendirmiş, hmm. ifade etmiştir.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 Ee, bir yaşlanayım yani, bir bırakayım şu yani işleri. Yani tamamıyla bitir bırakayım, dünyadan hele tek keseyim ondan sonra bu e, vazife yerine getireyim. Niye? ikisi beraber olmaz diye. Aksine hacca git, sen o bir ibadeti yerine getir, farz yerine getir. Günahlardan yine kendini geri tutmaya bak. Ha, tutamadın ama farz olan hacı yerine getirmeye mani olmamalıdır. Evet. Yani yapabildiğin kadarını yapacaksın ve yapan kişiye mani olmayacaksın. Ee, burada madem ki günahkarsın, tamamıyla sil süpür at dediğin zaman o tamamıyla o günah kirine saplanıp gidecektir Allah muhafaza. Bu hale düşmekten Rabbimin meti muhafaza eylesin. Amin inşallah. Bir diğer sorumuz hocam. Ee, eşim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 Ee, onu başka yerlerde kullanmak için borcunu ödememek söz konusu olmamalıdır. Hmm. Madlul ganiyü zulmüm buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Yani borcunu ödeme imkanı olduğu halde kişinin ödememesi zulümdür. Ee, yani benim işte şu gerekçem var, bu gerekçem var. Kişiler kendince bir takım gerekçeler bulabilir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 vesileledi. Ölmüşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok Amin, sağ olun. Cümlemesin. Kıymetli izleyenlerimiz bugünkü İlmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler yine sorularınızı bizlere ilmihalet.dehaligül.tv com.tr ve whatsapp hattımızdan iletebilirsiniz. Aynı zamanda daha önceki programlarımızı da ilmihal.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Sadece ilmihal programıyla yapmış olduğumuz bütün soru cevaplar bölüm bölüm olarak ve bir soru bir cevap şeklinde sizler için hazırlandı. O sayfada Hepsini takip edebilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmekle ile hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.